Akrabamın evet. eşi öldü. 50 yaşına kendisi. Evet. Üvey oğluyla beraber yaşıyor. Evet. Ee, dinen bir sıkıntı yaratır mı? Tabii şimdi o üvey oğlu için e, neticede onun babasının eşi. yani. Üvey annesi, üvey anne ile evlat arasında mahremiyet tıpkı öz evlat gibi gibidir. Dolayısıyla bu hususta anne demesinde de bir sakınca yoktur. Mesela bir hanımefendi kendi öz oğlunun doğurduğu evladının karşısında mesela saçını açabildiği gibi e, kocasının, evlendiği kocasının bir evladı varsa başka bir hanımdan e, onun karşısında da saçını açabilir. Mahremiyet açısından hiçbir farkın olmadığını söyleyebiliriz. Anne de diyebilir tabi ki ona.